Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken kurban ibadetini tarif etti gitti sonra onun ufak talebesi İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi o da kurban ibadetini tarif etti gitti İyi anlayalım diye peygamber hissesi diye bir kurban çeşidi tayin etti mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey ümmetim malı olanlar benim için bir hisse kurban kessinler dedi mi demedi yok Bukhari'de böyle bir şey yok Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Peygamberin talebesinin talebesi olan Ebu Hanife Böyle bir şey yazdı mı bize? Yok Sen Akfa derneğe camiye Para kazanacaksın diye Zavallı ilmihal bilmez bir Müslümana gelip Peygamber hissesine kurban kesiyoruz Katılsana beş hisse Adam da peygambere yardım etmedikten sonra Ne güne bu dünyada duruyorum Beş hisse benden 12 ise benden ne kesiyorsun onun adına yalan uyduruyorsun çünkü peygamber aleyhisselam cihat ve Allah yolunda mal infakı diye bir bölüm açmıştı o kelimeyi kullansana cihadı kullanmak zorluyor değil mi seni cihadı kullansan karşındaki ürküyor tabi siz cihat evlisiniz <gülüyor> deyip kurbanını değil sana derisini bile bir daha vermez yakalanır derisi cihada gitti diye cihadı kullanmak hoşuna gitmiyor peygamber hissesi türbe hissesi cami hissesi oralara cihat bölümünden cihat envanterinden yatırım yapılır uydurarak değil ama cihat kelimesini kullanamayacak biri olduğun halde Allah için sen yatırım yaptığını iddia ediyorsun camiye vesaireye hisse topluyorsun kardeşler biz ümmeti Muhammed olarak ciddi bir ümmetiz. Aç kalırız, camisiz kalırız. Cephelerde, dağlarda kalırız. Allah'ı küstürecek bir şeyle Allah'a ibadet etmeyiz. Hristiyanlar ve Yahudiler akıllarınca Allah'tan daha iyi ibadet çeşitleri bilip ibadet yapmak istediler. Helak oldular. Ellerindeki din gitti bu sefer. Sadece yalanın içimize ne kadar sindiğini bazen de ibadet kılıfıyla karşımıza çıktığını örneklendirmek için bunu söylemiş bulundum yok böyle bir şey dağdan dereden tepeden ilaçlı sular getirip böyle bir şey icat edebilirsin İmam-ı Azam'da yok İmam Şafii'nin de anlayışında yok Ahmet bin Hanbel'de yok de yok kimsin sen asra göre ibadet mi çıkıyormuş